Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz insan yaşam öykülerini konu ettiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Hoş geldiniz programımıza. Her programımızda birbirinden özel, birbirinden kıymetli insanlar, kişiler yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. İlham veren yaşam öykülerini paylaşıyorlar. Zaman zaman çok uzaklara gidiyoruz. Uzaklardan konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz bu programda. Zaman zaman pandemi koşullarından önce stüdyomuzda ağırlıyorduk konuklarımızı. Bugün de yine uzaklara gideceğiz. Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'ten değerli bir isim bizlerle birlikte olacak. Ve kendisinin yaşam öyküsünü hep beraber dinleyeceğiz. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsü bugün bizleri bekliyor. Konuğumuz sevgili Abdülkadir Mekki. Abdülkadir Bey hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Sağlığımız yönde. Vatan millası olsun. Her şey iyi. Ne güzel. Peki Abdülkadir Bey. Yaşam öykünüz. Abdülkadir Mekke'nin yaşam öyküsü nerede? Ne zaman başladı? Birazcık öykünün başına gidelim. Oradan isterseniz konuşa konuşa anlata anlata gelelim. vallahi, Sağ olasın. Bütün dinleyicilere saygılar sunuyorum. Sağlık, sağlık, güzel. diliyorum Her şeyden önce. Gaziantep 1960 doğumlu Abdülkadir Mekke, Ömer, Ömer Mekke'den e, babam Ömer Mekke, anam Sabahat hanımefendiden olma, e, ihtilalde doğmuşum, ihtilalde asker oldum. Hala devam ediyoruz. Bir ihtilal çocuğu ihtilalde Gaziantep'te dünyaya geliyorsunuz. O, evet. Olduğunuz yıllarda çocukluğunuzda Gaziantep nasıldı? Nasıl bir mahallede, nasıl bir ailede dünyaya geldiniz? Neler yapardınız? Biraz anlatır mısınız bize o yılları? Gaziantep'te Gaziantep'in yarısı kale altı var. Tam kalenin olduğu merkezde. Ee, anne tarafımda baba tarafımda Şekeroğlu mahallesi diye geçer. Orada doğmuşuz. Ben yedi tane kardeşten ikinciyim. Ee, babam, baba tarafım soyumuz Mekke'den gelme. Ee, şey döneminde, Cumhuriyet döneminde e, Gaziantep'e intihar etmişler. Dededen babadan kutlu imanatçısıyız. Anne tarafım Malatyalı'dır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir insan. Türkiye'nin bayrağı altında yaşıyoruz buranın havasını teneffüs ediyoruz, suyunu içiyoruz Allah bu yerimizi bizim başımızdan almasın hep beraber cümletelim. çok teşekkürler peki Abdülkadir Bey Gaziantep'te dünyaya geldiniz bahsettiğiniz gibi Gaziantep'in aslında eski semtlerinden bir tanesinde o dönemlerde kıymetli semtlerden ve Anadolu'daki o kültür mozaiğinde yaşatan semtlerin bir tanesinde dünyaya geldiniz. Nasıldı birazcık? Çocukken neler yapardınız? Nasıl geçerdi günleriniz? Biraz o yılları anlatır mısınız bize? Şimdi Allah razı olsun ben aile olarak çok şanslı bir aileden geliyorum. Kültürel boyutta yetişmiş insanlar. Dedem rahmetli Şam'da yetim almış İslam kültürü okumuş bir insan. Fakat Gaziantep'e geldiklerinde eee tebalat olarak Gaziantep'e geliyorlar. Gazi şehirlerinden. Bizim ailemiz de zaten Halep'te bu Fransızlara, İngilizlere karşı, karşı koyan e, haline e, soruyorlar büyüklerimize. Ailede bir büyüğümüz var Mekke'ye soruyorlar. Diyorlar ki Türk, e, Türk vatandaşımız Suriye mi? Halbuki o dönemde Suriye devleti diye bir devlet de yok. O da diyor ki ben devlet Aliye Osmaniye'den Geldim, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Ben bunu tanıdım deyince o zaman diyorlar ki Osmanlılar bir tarafta kaldı, biz diyorlar Gaziantep'e geldik. Pariayla kökenimiz bu şekilde Gaziantep'e geliyor. Gerçi e, kutlu imanatı yaptıkları için e, yıllarca da Gaziantep'te, Halep'te dokunmasını yapıp Gaziantep'te satışını yapmışlar 1896 yıllarında. E, bu kumaşlı sattıklarından bahsediliyor, ticaret olarak evet. kayıtlarından e, mevcut. Ben çok şanslıyım. Nasıl şanslıyım? E, Beden anne tarafından yine dedem, bunların hepsi kutlu imanatçısı. E, aile kültüründen yetişmiş insanlar. E, bu aile kültürünün tamamını yani örf, adet, gelenek, görenek, İslam'a göre, insanlara göre saygı, hürmet büyüklere saygı, küçüklere merhamet şefkat konusunda yetiştirdiler. bütün rahmetli rahmana kavuşan bütün ustalarımızı, bütün el dokuması ve el sanatı yapan ustalarımızı rahmetli diyorum. Hayatta olanlara da sağlık diliyorum. Hepsine Rabbim güvende etsin. Uygulayıcı şimdi kutlu kumaşı imal eden, kutlu kumaşı dokuyan bir aileden geliyorsunuz. Bu babanızın da mesleği. Dolayısıyla şimdi evet. e, dinleyeceğimizi anlatalım, aktaralım isterseniz. Kutlu kumaşı nedir? Kutlu kumaşı nasıl bir kumaştır? E, nedir önemi? Şimdi e, kutlu deyince geçmemek lazım. Yani Mehmet Akif Erson'un söylediği gibi bastığın toprağa toprak diyerek geçmek anlıyor ya. Evet. Şimdi insanlığı da evet. kutluyu sadece kutlu olarak ee, değişik bir bez parçası diye düşünmesinler kutlu kutumdan e, türemiş bir kelime e, ata e, yurdu Çin'den Anadolu seyahatinde Anadolu selçuklarında Konya'da en üst seviyeye çan bir kumaş türü çünkü çünkü ipek olur e, dikey gelen e, çözgüsü ipek olur e, yüzyıllarca hakiki koza ipeğinden üretilerek yapılmıştır şu anda biz kozay ipeği kullanmıyoruz, suni İpek. O suni de zaten ana maddeleri ee, yani doğadan gelen, kavak teflerinden, saman teflerinden oluşan. Hakkısında da pamuk vardır. Yani kutlu hayatın her alanında kullanılan bir kumaş türü olmuş. Ee, zaten örgüleri saray tarafından kullanmış olduğu kumaş türleri. Hatta örgüsü olanlar. Meydaniye grupları da meydaniye dediği de meydancılıktan tam türemiş bir kelime. Hizmetlerin de orta halk kitlesinin günlük alanda kullanmış olduğu kumaş. Nedenine gelen gelince bu kumaşta sürtünmeye karşı oturmaya kalkmaya karşı daha dayanık olduğu için meydaniye. Bir de alaca grupları vardı. Bunlar daha önce nasıl diyelim transparan gecelik kıyafetlerine falan kullanılan kumaşlar yani kutlu deyince bir ülkeyi temsil eden bayrak kumaşı kutludan yapılmıştır bir orduyu temsil eden sancak kumaşı kutludan yapılmıştır oturmak için yatmak için döşemede kullanılır tutunmak için ee, terdeliklerdi falan döşekminden ne deyse gelinlik kırların çeyizlik kumaşıdır Bebek doğar doğma hastalığı kumaşını giydirler, kundak yaparlar, sağlık olmasın diye. Her kumaşın, her kumaşın adı ve hikayesi vardır. Aslında ya, hayatın bu, her alanında kullanılan yani e, bebeklere de kullanılan e, ve sarayda da kullanılan halkın günlük yaşamında da kullanılan farklı farklı alanlarda her yaştan insana hitap eden özel bir kumaş ve yüzyıllardır bu, toprak, bu topraklarda var olan e, ana Çin olan Çin'den Türkiye'ye gelmiş sonrasında da Türkiye'de yorumlanarak başka bir hal almış. ipekle pamuğun karıştığı özel bir kumaş ve sizin ya. de aileden babanızdan e, bu kumaşı imal etmeyi, üretmeyi bu kumaşı dokumayı öğrendiniz ve bugün Gaziantep'te e, kutlu kumaşı üretimine devam ediyorsunuz. Bugün radyo programımıza sizi tüm bu hikayeyi dinlemek için de konuk aldık. Peki birazcık daha geriye gidelim isterseniz. Abdülkadir Mekki Bey okul hayatı vardı muhtemelen. Okul hayatından sonra nasıl başladı? Mesleğe nasıl geçti? Neler oldu? Birazcık onları anlatır mısınız bize? Şimdi ben ailenin ee... İkinci erkek çocuğuyum. Üçüncü kuşak ben burada yapan. İkinci erkek çocuğuyum. Tabii önümde bir abim vardır. O benim idolümdür. Ee, benden iki yaş büyük. Ee, dedemin e, bir taharlama. Gerçi kutunun altı alanı var. Yedi tane e, üretim aşaması var. E, bunların içinde bizim ailemiz de taharlama, tatarım alanında. Uzman, dokuma hepsinde uzmanlar. Zaten family olarak bütün aile eee acaba hısımla bu mimaat yaparcak. Şimdi benim oğlum aşağı yukarı 5,5 6 yaşında falan. Dedemin dükkanına abimi aldılar. O da 8 yaşında. Ben dedim ki ben de dedim çırak olacağım buraya dedim. Dediler lan çalış git buradan. Yani biraz Antep diliyle konuşuyorum. Evet. "Benim <gülüyor> kardeşin sen dediler güzel mı değiştirelim? Biz burada olur mu?" dedi. "Olmaz sen dediler gelme." İyi dedik peki ee, biraz da üzüldü tabii. Ee, bir tane ablam vardır. Ailemizin e, annemizden sonra ana vekaleti. Ee, tuttu elimden beni e, Gaziantep'te çok meşhur şimdi kebapçı, İmam Çağdaş. O zaman eski iş yerli. Oraya tuttu elimden götürdü. Dedi ki benim bir kardeşim dedi çırak olmak istiyor. Bunu alır mısınız? onlar da tanıyorlar. Tabii aileden, ablamızdan bizi de tanıyorlar. Dedi ben ki ya bunlar bunu dediler nasıl yapalım? Şu dediler eski cam olur. Ağzları küçük geniş. Cam ağırdır ama da boyunca. Bunu dediler şu merdivenden çıkartabilirse biz bunu alırız dediler. Tabii haliyle küçük çocuk terzimiz kırılmasın diye bu hareketleri yapıyorlar. Yani o dönemde hangi meslek kurulunda olursa olsun ustalar insanları bırak bir şu çocuk duyup getmiyor. Yani deniyorlar. Tabi olmayınca o çağdaşının karşısında da bir tane Refah abimiz vardı. Allah selamet versin. O da çerezcilik yapardı. O gördü. Dedi ki eminemiz bir tane kardeşin buraya gelmez ama çırak lazım dedi bana ver dedi. İyi dedik biz de tamam buraya ver. Ben yani ona bir tane küçük önlük diktirdi. Beyaz lebleveler kırık lebleveler falan o dönemde işte o dönemin çerezlerine atıyor. Bir tane de küçük hasır kürsü yaptırdı bana. Sen dedi burada oturuyorsun. Sizin mahalleden çocuklar gençler, çocuklar yani gelip de dedi buradan dedi yer fıstığı falan götürmesinler. Sen burada bir çirik yapacaksın. Bayağı bir oturduk. 2-3 ay falan kadar onun yerinde çalıştıktan sonra tabii bu kutlu ıı, çırakları okul açılınca ıı, okula gitmek mecburiyetinde kaldı. Evet. O dönem dediğimde Almayan ustanın ben de haliyle dedemin de o dükkanına bakıyorum işte çıraklara, ustalara falan. Sonra bir Allah selamet versin. Şimdi hayatta kendisi Almanya'da ikamet ediyor Osman Gülbay diye bir abimiz var baba dostumuz. Sen dedi ne bakıyorsun dedi. Bakıyorum dedim. Sen dedi bana mekik sarmasını bilir misin dedi. E tabi ki de, de deden babadan atladan abimler de görüyorum. Ben dedim sarabilirim onu dedim. Gel bakayım bana bir tane sar bir mekik dedi. Bir tanem ekip sardık elle. Çiğ, ne, nezik'ten sağlan pamuk gibi o. koz. Evet. Sardım. De ya dedi arkadaş dedi sen dedi canavar mısın dedi. Sen bunu dedi bu dedi çalışır mısın? Ben dedim sizin yanınızdan çalışmam. Çünkü ben dedim kelercilik yapıyorum. Ustama sormadan olmaz dedim. O zaman o da elimden tuttu. Çocuğum daha 5,5-6 yaşında. Gitti ustamızın yanına. Dedi ki bu dedi kardeşimizi bu dedi. Yanımıza dedi, Abdullah dedi, dedi biz de çırak almak istiyoruz, müşahede var mı dedi? O da tabii, onlar gülüyorlar ama birbirlerine de sistemli konuşarak. Dedi, bunun da bir şey var, tazminat var dedi. Önlüklük dedi, karsel çürşi yaptırdık, bu burada dedi, olmaz. Sen dedi, bunu öğrensen başla dedi Şimdi o şekliyle tekrar geri dönük. Dedenimizin dükkanına başladık çalışmaya. Yaşım altıydı, şu an altmış. Bir yaşındayım. O dönemden bu döneme tekrar kutlu imalatına başladık. Şanslıyım dediğim için benim bütün alem hem e, kutlu imalatı yapıp satışını yapan artı manifatura, tottan manifaturayla ilgilendikleri için Türkiye'nin ve dünyanın her yerindeki insanlarla diyaloğu olduğu için insanlara ulaşmamız, onlardan e, beraber olmamız daha kolay oldu. Taribinin yanında... İşte babamız dedi ki, ya oğlum bu kutluğunun zamanı geçti. Tarkı dedi, ya de işte işine girin, şudur budur, bu şekilde. Bir dedik, tamam başlığına deyince, yaşımız tabii 17-18. O dönemde bizim Gaziantep'te bir valimiz vardı. Öldü Allah'ı rahmet eylesin, Recep Bülsün özen diye. Evet. Bir komikta o dönemde. Gaziantep'teki el sanatlarından mesela ayakkabı, çarık, yemeni yapanlar şu anda Orhan Usta mesela bir numaradır maşallah. O da dededen babadan e, Yemenici. Evet, Yemenici Orhan Ustamız da daha önce programımıza kentin gizli öykülerine konuk olmuş bir başka değerli isimdir sizin gibi. Onu da buradan selamlarımızı gönderelim eğer dinliyorsa şahit. Bu Yemenici Orhan Usta'yı e, kutluza beni çağırdı. Kasacılarda e, Osman e, ha, ismi neyse, ismi çok önemli. Değil. Osman, yani gelenler sanatlarıyla uğraşan ustaları de, çağırarak e, Valibe herhalde sizleri bir araya getirdi. Ustaları değil, ustaların çocuklarını derdi. Her cuma günü bir toplantı yapardı. Tabi bize ufuk açtı. Bu gazan çok iyi olacak ileride. Ee, i̇şte bu Gaziantep evleri, Gaziantep güldürü, deresi, meslek grubu çok ünlü Gaziantep'te. Bakırcı ustalarımız falan hep o dönemdeki şanslı olduğunu e, dediğim olay bu. Bu arkadaşlarımın hepsinin el sanatlarıyla e, muhatap olunca Türkiye'deki el sanatları hocalarını da öğretmenlerini, ustalarını da tanımış olduk. Ben çok memnunum. Allah bize emek verenlerden, üniversitesinden tut ustalarımız acaba hepsinden Allah'a evet. Abdülkadir Bey 55 yıldır 6 yaşında dedenizin atölyesinde başladığınız ve 55 yıldır aralıksız devam ettiğiniz kutlu kumaşı dokuma ustalığı hayatta sizi dediğiniz gibi Türkiye'nin dört bir tarafından farklı farklı insanlarla tanışmanıza sebep olduğu üniversitelerden akademisyenler sizin yaptığınız çalışmalara dair birçok araştırma yaptı sizle beraber işbirliği geliştirdi projeler yaptınız Geriye dönüp baktığınızda bu 55 yıla bir ömür yani kutlu kumaşına adanmış bir ömür olarak değerlendirebiliriz. Zaman zaman hiç ya bu işi neden yapıyorum, bırakayım yapmayayım dediğiniz zamanlar oldu mu? Zorlandığınız zamanlar. Valla şimdi biz aile şirketi olarak çalışıyorduk. Tabii baştan da büyükler gittiği zaman gençler bazen anlaşamıyor. Allah razı olsun kardeşlerimizden de. Ee, ben bir dönem bıraktım, 1997 yılında küçük kardeşime, daha sonra abime bıraktım. Hani fatura, mefruşat ile ilgilendik. yaz 2013 yılında Sayın e, Turizm Kültür Bakanı o zaman Ertuğrul Günay Beyefendiydi. Beni davet ettiler. Dedi, bu tekele ele düşmüş. Gaziantep'te yapan kalmamış, unutulmayı üstü tutmuş meslekler grubundadır dedi. Bu işe girmeni istiyoruz dedi. Onunla beraber bir proje yaptık. Kalkınma Ajansı'nın e, içinde olan bir proje yaptık. Daha sonra bunu yapınca, gene ya Allah razı olsun selamet versin, daha sonra dönemler değişti. Gaziantep Belediye Başkanımız Fatma Hanım, Fatma Şahit Hanımefendi e, kutluya çok ilgi anaka gösteriyor bir Gaziantep olarak. Evet. Onun sayesinde grup oluşturdular. E, bunun içinde Gaziantep Üniversitesi'ne Gaziantep Sanayi Odası'na bunun yanında GASMEC birimlerine kendileri bir ayrı tanımlarla ilgili bir grup konuşturdular. Daha sonra da e, en sonunda Olgunlaşma Enstitüsü'nde e, bir kutma atı en ilkel tekniğiyle e, kurduk. Orada da üniversiteyle maşallah gençlerimiz falan çok güzel e, eğitim yapıyordu. Bunu öğretmek için hmm. bir tek sıkıntı. Bir tek var. Şimdi bu el da bulunan e, ustaların sayıları az. Oda kuramıyorlar. Demek kurunca da, da olmuyor. E, gene burada şans değiliz. Çünkü e, bize yardımcı olan bir belediye başkanımız var, valimiz var, sanayi odamız var. Evet. Biz bu kumarsızın coğrafı işaretini aldı sanayi odası başkanı o İzninizle araya giriyorum, şeyi sormak istiyorum. Peki e, şu anda sizin yanınızda, e, yani bahsettiğiniz gibi farklı okullarda, belediyelerin kurslarında, üniversitede bu kutlu kumaşını öğrenmek için, bu mesleği öğrenmek için emek veren, dersler alan arkadaşlar var ama sizin mesleği öğrettiğiniz, yanınızda çalışan çıraklarınız, e, onlara bu emaneti devredeceğiniz kişiler var mı? İlgi var mı bu mesleğe, kutlu kumaşı dokumaya? Şimdi... Benim ailemdeki, benim çocuklarım falan bütün ailemdeki çocuktan hepsi tekstil alanda uzman. Ama kutlu yapmıyorlar. Büyük kızım bu üzerinde bir projenin içinde şartlı Şahin Bey Ondan sonra küçük kızım tasarımcısı mesela. Ee, küçük oğlun e, Bezantep Üniversite Tekstil mühendisliği bölümünden e, mezun oldu. O da bir dönem bu işin başında. Yani isterlerse İsterlerse yapabilecekler. Bir de ayrıca biz bunun modülünü yazdık olgunlaşma e, Bundan sonra güzel sene sonra da yapabilirler. Yapılabilecek şekilde. E, ama yeni yetişenler siz neden e, buna rağbet etmiyorsun? E, emek vermeden yemek olmaz. Ama gençler böyle e, daha kolay masa başında kişileri tercih ediyorlar. Eee Tabii bizim de sıkıntılarımız var. Biz de bazen anlatıyoruz. Bizim Gaziantep milletvekilleri sağ olsunlar. Bunları anlatıyoruz. Biz dışarıdaki bakanlığımızın falan anlatıyoruz. Aslında bunun okulun kurulması lazım. Evet. Ee, bu alanda bir amelsan dersi sayesinde mesela e, Şile'de bitmişti. Oradaki arkadaşlarla kontaktadık. Bizi davet ettiler. Şile Belediyesi. Arkasından ee, bir mesela Giresim'de Tamzala kumaşı var. Yani bizim kültürümüzde çok küçük orijinal kumaşlarımız var. Mesela her kumaş e, ne yapıyor biliyor musunuz? Mesaj veriyor. Mesela bir oldu diye bir kumaşımız var. Bunu sadece e, kevancılar şu durumdaki nedir kargocular veya lojistikçilerin patronları giyer. Mesela e, bir baş var vardır sadece Ahmet'ye dönür bu bölgede. Çiğ sarısı, böyle gizlil sarısı gibi olanı gelin olabilecek genç sözü gözlü değildir, e, nişanlı değildir, evet. ben evlenmeye hazırım diye düğünlerde başlarına yani aslında her kumaşın farklı farklı <gülüyor> anlamları ve farklı farklı kullanım yerleri var anladığımız kadarıyla e, <gülüyor> süremizin de sonuna <gülüyor> doğru yaklaşıyoruz Abdülkadir Bey o yüzden size e, hızlıca şey sormak istiyorum bundan sonrası için planınız nedir e, neler planlıyorsunuz daha ne kadar e, hani meslekte yapmak istediğiniz devam etmek istediğiniz e, planlarınız nelerdir bahseder misiniz şimdi bir kutlu kumaşı unutuldu ya çok şükür şu 5 falan tekrar gemiyle alanlara kullanılıyor. Haliyle dışarıdan sandıklardan kalan dışarıda buldukları annenin ellerinden, babanın nelerini özel giysiler sarayda kullanılan kumaşlar hatta en güzeli Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir cübbesi vardır orada türbesinde evet. meydan meydaniyeden yapılmış 800 sene, yani dün sene şeyin sonunu say, Selçukları Osmanlı döneminde say, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönem say 800 yıldır. Ve Haresi Muharesi üzerindeki dalgası gitmemiş. Onu bile yakalayamıyoruz. Bizim hedefimiz her alanda kullanılması. Sağolsunuz bütün kardeşlerimiz, genç tasarımcılar hem kıyafette kullanıyorlar, bolero da, parero da aklımıza gelen her alanda. Bir de bunlarda kumaşlık, ee, bu kumaşlardan akışlık türleri var. Yine sağ olsunlar. Ee, İstanbul'un, Çinac'ın, Maraş'ın, Bartın'ın, Berdentep'in bütün akış işlerinde gün yüzüne çıkarttılar. Bunda tabii bir e, edenlerin de yardımları var. Şikayetlerimiz var mı? Var. İnşallah tatlı bir şikayetlerimiz var. Bundan sonra e, bu kumaşın devam edebilmesi için yapılacak şeyler var. Onlar projeler yerlerimiz zaman bunları da açıklayacağız inşallah. Okulunun kurulması lazım. Çırak çalıştırmalar biliyorsunuz. Evet. Ama bu işlerde öğrenebilmek çocukluktan geçiyor. Yani düğüm atmayı çocuklukta öğreniyor. Bu sadece benim meslek durumum için değil. Bu vakıcı için de geçerli, bu deri sarac için de geçerli. Tamam için yani. Ülkenin güzel, kültürel güzel mirasını birden sonrakilere devletmek çok önemli anlatabildim mi? Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Geleceğe dair planlarınızda yine kutlu kumaşını sürdürmek, bu geleneği, bu kültürü devam ettirmek üzerine programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Gaziantep'ten tüm Türkiye ve dünyaya selam ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu Gaziantep'ten Kutlu Kumaşı ustası Kutlu Kumaşı dokuyarak bir ömrünü Kutlu Kumaşı'na adayarak onun bu geleneksel el sanatını, bu kumaş dokuma sanatını, bu özel sanatı sürdürmeye çalışan yıllardır bir geleneğin emanetçisi olarak kendi dedesinden babasından aldığı emaneti devam ettirmeye çalışan Abdülkadir Mekki'ydi, sevgili Abdülkadir Bey'di ve kendisinin yaşam hikayesiyle beraber aslında Kutlu Kumaşı'nı bize hep anlattı. Sizlerin de duyduğu gibi. Çünkü yaşamın her alanında onun için en değerli şey Kutlu Kumaşı'ydı. Anadolu'da böylesine güzel gelenekleri, böylesine güzel el sanatlarını yaşatmaya çalışan çok değerli ustalarımız var. Kentin Gizli Öyküleri programında da elimizden geldiğince kendilerini konuk olarak ağırlamaya çalışıyoruz. Kendi yaşam öykülerini, o çocuk yaşta kendisinde anlattığı gibi 5-6 yaşında başlayan ve yıllarca devam eden o güzel mesleğe, sanata adanmış yaşam öykülerini paylaşmaya çalışıyoruz. Umarız sayıları giderek artar. Umarız kendisinin de söylediği gibi Kutlu Kumaşı başta olmak üzere birçok geleneksel el sanatımızı, Anadolu'nun bu topraklarının değerlerine Hak ettiği değer verilir ve gelecek kuşaklara aktarılır. Bizim de tek dileğimiz bu. Ve bu hafta da programımızın sonuna geldi. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. 2 hafta sonra salı günü görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve Teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan İnsan Öyküleri